Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El-Nisa er suresi 34 ila 76. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile ve istiği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar, hem gönülden itaatli, saygılıdırlar. Hem de, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, gizlide de, kocalarının bulunmadığı zaman bile, ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, Kafa tutan aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse disiplini için hafifçe sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse artık Aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı-kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şey yücelterek ilahlaştırıp buyruğuna girmekle Allah'a ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah, kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. Allah'a kul olmanın gereği hem ibadet hem de böyle bir ahlaka sahip olmaktır. Sevilecek olan her şey Allah adına ve O'nun rızası için ve O'nun belirttiği ölçüde sevilir. İşte onlar, hem cimrilik ederler, hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler. Ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde, insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki, Bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez.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 İnkar ve isyanlarını, İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak, kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah, dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar, kurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Allah, kişilerin niyet ve amellerinde ihlaslı, halis olup olmadıklarını bilir. Bak, nasıl yalan uydurup da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 iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Cipt ve Tağut, mahiyet itibariyle bir olup, Allah'ın emrine muhalif olunan, karşı gelinen işlerde kendisine itaat edilen herkestir. Diğer bir ifadeyle, Tağut, Allah'ın yerine kendine itaat ettirendir. İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de, Artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar, lanetlenen İsrailoğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz...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 Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'üne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu, sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bu ayeti kerimede,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 Durumu bu ayetle bildirmiş, sonra Hz. Ömer radıyallahu anh, bu münafığın cezası için gerekeni yapmıştır. Kendilerine, hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği vakit,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 Hasan Tahsin Feyzli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali, Er-Nisa suresi 34-76. ila ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul